1124 numaralı konu, Hazreti Ali'nin Hazreti Peygamber'in kendisine öldürülüşüne dair vermiş olduğu haberlere inanması. Evet, Fedale bin Ebi Fedale el Ensari şöyle anlatıyor: Babam Ebu Fedale Bedir savaşına katılan sahabilerdendi. Bir gün Hazreti Ali'nin ağır hasta olduğunu işittik ve babamla birlikte onu ziyaret etmek için Yemen'ye ya gittik. Yanına vardığımızda babam ona: Niçin burada duruyorsun? Eğer ölecek olursan seni burada Cüheyne kabilesinden birkaç göçebede defnedecektir, kalk, Medine'ye varıncaya kadar biraz zahmete katlan, çünkü orada ölürsen cenaze namazını arkadaşların kıldıracak ve seni yine onlar defnedeceklerdir, dedi. Bunları dinleyen Hazreti Ali şöyle buyurdu, ben burada bu hastalıktan dolayı ölmeyeceğim, çünkü Hazreti Peygamber bana Müslümanların başına geçip de sakalım, başımdan akan kanla boyanmadıkça ölmeyeceğimi haber vermişlerdi. Hazreti Ali şöyle anlatıyor İra'a doğru yola çıkmak üzere ayağımı bineyimin zengisine koyduğumda Abdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülham Abdullah bin Selam çıka geldi ve bana, nereye gidiyorsun, diye sordu, İra'a gittiğimi söyledim, bunun üzerine Abdullah, eğer İra'a gidecek olursan orada kılıcın keskin tarafıyla vurulacaksın, dedi, Allah'a yemin ederim ki ben bu sözleri daha önce de Hazreti Peygamber'den duymuştum.